Demişsin, dedim ki hayır ona değil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 yemin ederim ki, onu içtikten sonra ne susadım ne de susamanın ne olduğunu tanıdım.